ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Assalamualaikum ve rahmetullah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu venesta ve nestaînu ve nestağfiruhu. Ve nauzu billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiât amalina Men yehdihillahu fe lâ mudillel. Ve men yudlil fe lâ Venesshado Allāhi lā hee illa Allahu waheeduh, lā sharīka lah. Venesshado anna Muhammada abduhu wa rasūlu. بعد, fya'ibad Allāh, ittaqū Allāh wa atiyyuh, inn Allāh ma'al lizīnat taqū, velizīnahum muhsinūn. Kal Allāh Ta'ala azza wa jalla fi kitābihi يَا اِيُّهَا لَّذِينَ la لَا تُهِلُّوا Allah اللّٰهِ İlâ ahiril âyeh sadakallahu'l-azîm. وَقَالَ اللّٰهُ, الله تَعْلَىٰ فِي آخر وَمَنْ يُعَظْمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Sadakallahu'l-azîm. Okuduğum ayeti kerimelerden Maide Suresi 2. ayette Ey iman edenler Allah'ın şiarlarına karşı saygısızlık yapmayın denilir. 20 Haç Suresi 32. ayette de kim Allah'ın şiarlarına hürmet eder, tazim eder, onları yüceltirse o kalplerin takvasındandır. Buyurulur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın şairi diye ifade edilen İslam'ın şiarları simgeleri, alametleri e, söz konusu edilir. Bunun zıttına tabii ki küfrün şiarları da, simgeleri, alametleri, e, onun e, onu temsil eden e, e, ifadeler de söz konusudur. Hüvaz'da e, e, İslam'ın şiarlarından özetle bahsetmeye çalıştım. E, şimdi de küfrün şiarlarını genel manada vurgulamaya gayret edeceğim küfrün şiarı derken küfrü temsil eden görüldüğünde ona çağrışım yapan onu simgeleyen özelliklerdir ki onlara saygı duymak İslam esaslarına saygı duymanın Müslümanların simgesi olduğu gibi onlara saygı duymak da küfrün alametidir küfür özelliği taşır Bunlar başta heykeller, put heykelleri, kendilerine saygı duyulan, yüceltilen, önemsenen heykeller başta olmak üzere. Onların küfür ideolojileri, demokrasi gibi, laiklik gibi, kapitalizm, komünizm gibi ideolojileri, yine kendi batıl dinlerine ait kıyafetleri, başta rahip ve rahibe kıyafetleri, ve küfrün simgeleri olan e, haç işareti gibi e, simgesel özellikler. Yine küfrün değilse de küfür dünyasının, batılıların simgeleri olan kravat, papyon, simokin ve e, daha önce şapka gibi kıyafetler ve günümüzde e, Müslümanları da maalesef çokça etkileyen, e, İslami özellik taşımayan, batılın simgesi olan bayrak, marş ve vatan millet anlayışları e, gündemleştirilmelidir. Simgesel özellikler olarak. Evet, bunları kısaca gündeme getirmeye e, bu konuda Müslümanca bir bakış açısına sahip olma noktasında katkı sağlamaya çalışacağım inşallah. E, her türlü e, saygı ve tazim için icat edilen fotoğraflar, resimler ve heykeller bir putperestliğin simgesi olarak İslam'da yasaklandığını biliyoruz. İslam normal olarak surete çok sert bir tepki göstermez ama saygı duyulan, hürmet edilen dolayısıyla tapılan veya tapılmaya yönelik e, insanları etkileyen heykelleri bir küfür alameti olarak görür. Putperestliğe de her şeyden fazla karşı çıkar. Buna rağmen maalesef e, dünya ülkelerinde olmadık, olmadığı kadar heykeller e, Türkiye'de e, hala mevcudiyetini sürdürür. Özellikle okullarda resmi dairelerde e, heykelsiz bir e, hayat tasavvur edilmez. E, sadece heykel değil, büst ve manken gibi e, hacimli suretleri de İslam aslında onaylamaz. Ama bunlardan çok farklı kabul edilir e, saygı duyulan, e, dolayısıyla tapınılan e, heykeller. Batıl din ve ideolojilerin bağlıları e, bunları tarihten beri simgesel özellik olarak ne yapmışlardır kutsallaştırmışlardır. Ta İbrahim Aleyhisselam zamanından beri ki ondan önce de Nuh Aleyhisselam zamanında başlayan put heykeller insanları ilah gibi kendisine saygı du duydurmuş ve nice insanlar onları bir dinin yüce şahsiyeti gibi algılamış. Allah'ın önünde ibadet eder gibi heykellerin önünde heykel gibi saygı duruşunda bulunmuş veya e, rükû yapmış, secde yapmıştır. E, bunlar e, tabii ki küfrün simgeleridir ve putperestliğin e, heykele tapımı yönüyle e, en önemli şirk unsurudur. Bir mü'min e, ikrah dışında ölüm tehlikesi veya işkence gibi bir tehlike dışında bir heykelin karşısında küçülemez, ona saygı duruşunda bulunamaz. Bu küfrün en önemli simgelerin arasında değerlendirilir. Ee, saygı duyulduktan sonra içeriği önemli değildir. İsterse İsa heykeli, Meryem heykeli veya Melek heykeli olsun, ister vatan kurtarsın, ister vatan satsın. Ee, kimin olması önemli değil, saygı duyulan putlaştırılan bir heykelin İslam açısından bir küfrün simgesi olduğunu herhalde içimizde bilmeyen yoktur ama gerektiği kadar tavır almayan insanlar vardır. İbrahim Aleyhisselam'ın bu konudaki mesajlarını bir iki tanesini hatırlatayım. İbrahim dedi ki kendi elinizle yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de yapa geldiğiniz şeyleri de Allah yaratmıştır. Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bir şeye hala tapacak mısınız? üffin leküm ve lima ta'buduna min duunillah, efela ta'kilun yuh olsun size de Allah'tan başka taptığınız şeylere de siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? der Enbiya 66-67'de dolayısıyla bunun küfür simgesi olduğunu tekrar gündeme getirmiş olalım. Ee, yine haç işareti gibi e, direkt küfürle alakalı simgeler e, malum kişinin e, kafir olması için bir alamet olarak e, değerlendirilir. Bir haç işareti takan veya evinde bulunduran e, bir kimsenin e, e, o haçı simgeleştiren Hristiyan inancına sahip olduğu hükmüne varılabilir. Bunun yanında i, i, bazı simgeler vardır ki i, Müslümanlar bunun küfrün simgesi olduğunu i, pek fazla i, hatırlamak istemezler, gündemleştirmezler. Söz gelimi bulunduğu, doğduğu veya doyduğu yeri kutsallaştırmak i, vatanı yüceltmek bunlardan biridir. Vatan kavramının kutsallaştırılması 1789 Fransız ihtilaliyle olmuştur bilirsiniz. Ee, yani orada bu ifadeler ruhsuz batı dünyasına heyecan vermek için e, vatan kavramı e, içi boş bir şekilde de olsa e, dünyaya yayılmış onunla beraber eşitlik adalet e, e, gibi bazı kavramlar da e, sos görevi üstlenmiştir.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 Hatta farz kabul edilebilir Ama işin püf noktası Vatan neresidir bir Müslüman için Vatan İslam'ın hakim olduğu Allah'ın hükümlerinin Uygulandığı yerdir Yoksa doğduğumuz veya doyduğumuz Bir yer değildir Biz Rusya'da Yunanistan'da Bulgaristan'da sevmediğimiz Başka bir yerde de doğabilir Veya orada yaşayabilirdik Orada doğan ve yaşayanlar orayı kutsal kabul edecekler. Başka yerde yaşayanlar başka yeri kutsal kabul edecekler. Bu manasıyla herkes bir yerde doğar ve doğduğu yeri kendisi tercih etmez. Ve herkesin doğduğu yer kutsaldır, mübarektir. Orası için savaşılır, orası için hayatını feda edebilir derseniz bütün herkesin her konuda kendi toprağını yüceltmesini, gayet doğal görmüş olursunuz. Olay öyle değildir. Vatan, İslam'ın hakim olduğu yerdir. Esas vatanımız olan cennete de darü selam, İslam'ın hakim olduğu toprak anlamında vatana da darül islam denilir. Aslında vatan sevgisi, cennet sevgisi demektir. Müslüman'ın esas vatanı, ana vatanı, baba hoca orasıdır. Babamız Adem ve anamız Havva ilk olarak Orayı vatan edinmişti ve esas gideceğimiz yer, hazırlandığımız, yatırımlarımızı yaptığımız mekan orasıdır. Dünyanın hiçbir yeri bizim gerçek vatanımız olamaz. Burada misafiriz, yolcuyuz. Kaldı ki hiçbir yer, hiçbirimiz doğacağımız yeri kendimizde seçmedik. Her insan için doğduğu yer kutsal sayılınca, her insana göre kutsal olan da değişecek aradaki üstünlük gerçek anlamda üstünlük olmayacaktır. Ölçü insanın kendisi olursa, ilahi ölçüleri de tahrif etmiş olur. Bir insan belli bir yerde değil, tüm yeryüzünde halife olmak üzere yaratılmıştır. İslam'ı bulunduğu yerde yaşayıp oraya hakim kılmak için çalıştığı gibi, dünyanın ulaşabildiği her tarafına da götürme zorunluluğu vardır bir insan doğduğu veya doyduğu yerle ne şereflenir ne de onunla ayıplanır, kınanır. Allah bizi bu topraklarla değil çok farklı yerlerde de dünyaya getirebilirdi. O zaman yaratıldığımız yerin şimdiki doğduğumuz yerden daha kutsal mı olması gerekecekti? Müslüman için tüm arz Allah'ın mülküdür. Hepsi aynı değerdedir. Hepsini Allah yaratmıştır. Başka bir tanrının başka bir yeri yaratması söz konusu değildir. Bir yerin fazileti orada inanılıp uygulanan inançla ilgili olmalıdır. Toprak üstünde yaşayan insanların inançlarıyla bütün olarak değerlendirilmeli. Bu arada nice insanın hadis diye zannettiği ''Hubbül vatan minel iman'' ifadesinin kesinlikle hadis olmadığını mevzu yani uydurma olduğunu ifade etmiş olalım. Hemen hemen bütün mevzuat kitaplarında bu ifadenin e, uydurma olduğu e, vurgulanır. İnsanın ırkına, doğduğu yere göre bir toprak parçasına kutsallık atfetmesi, Allah için değil de o toprak parçası için ölümü göze, ola, göze alabilecek hale gelmesi, vatanın üzerinde hangi hükümlerin uygulandığına bakılmadan yüceltilmesi, bu açılardan değerlendirilmelidir. Vatan kelimesi Kur'an'da geçmez. İslami açıdan yurt veya vatan fıkıhta dar kelimesiyle ifade edilir. İslam toplumunun yaşadığı ve hakim olduğu yerler için klasik ve meşhur değerlendirmeyle darül İslam, küfrün kanunlarının hakim olduğu yere de klasik ifadeyle darül harp veya darül küfür kavramı kullanılır. Dolayısıyla Müslümanların idare ve hakimiyetleri altında olmayan Allah'ın indirdiği kanunların uygulanmadığı cahiliye toplumunun yaşadığı yerler İslam vatanı sayılmaz. İslamlaşması gereken yerlerdir e, oralar. Eğer bir kimse yaşadığı ülkede İslami inancını, tevhidi duruşunu dinini, yaşama hürriyetini kaybetmişse, gücü yetiyorsa cihad ederek bu temel haklarını yerli ve yabancı işgalcilerden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 Mekke için doğdukları vatan için savaşmamışlar doğdukları vatan için vatana karşı vatanlarına karşı orayı İslamlaştırmak için savaş yapmışlardır Medine için oradaki hurmaları için savaşan kimsenin mücadelesinin Allah için olmadığı vatan toprağı ve üzerindeki hurmalıklar için savaştığından dolayı Allah yolunda savaşanların cennetle müjdelenen şehitler olduğu halde onun şehit kabul edilmediğini Resulullah'ın hadisinden yola çıkarak görebiliyoruz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirlerse tağut yolunda mücadele ederler. Hepimizin bildiği gibi. Küfrün şiarları içinde yine normal olarak İslami kavramların tahrif edilerek küfrün ekmeğine yar sürecek şekilde kullanılan ikinci bir kavram millet kavramıdır. İşte hakimiyetin de kendisine ait olduğu e, İslam dışı sözlerle de anılan millet, Kur'an'da tek bir anlama gelir. Kur'an'daki ifadesi milletin din anlamındadır. Başka bir anlamda kullanılmaz millet kavramı. Kur'an'da yanlış hatırlamıyorsam tam 15 yerde geçen millet kelimesi tümüyle din anlamında kullanılır. Aslında İslam milleti, İslam için kullanılan millet kelimesi mecazi anlamda küfür içinde, onların dinleri içinde kullanılır. Kur'an'da da bu vurgu yapılır entarda ankel Yahudi velen neara Hatta tettebia milletehum Sen onların milletlerine yani dinlerine tabi olmadıkça Hristiyan ve Yahudiler asla senden razı olmazlar denilir Dolayısıyla İbrahim'in milleti İbrahim'in dini üzere olmamız Emir ve tavsiyede bulunulur Kur'an'da İbrahim'in milleti o Hanifen Mülima Tevhid ehli Müslümandı diye vurgu yapılır. Küfür de tek millettir. Yani küfür dinlerinin hepsi aynı yoldadır. Anlamında din açısından millet kavramı bu şekilde değerlendirilir. Millet kabile veya kavim demek değildir. Millet kavramı din etrafında bir araya gelen insanlar topluluğunu hatırlatır. Millet toplumun adı olmaktan çok toplumun üzerinde toplandığı inancı ifade eder. O yüzden Türk milleti, Fransız milleti diye bir tabir tümüyle yanlıştır. İslam milleti, küfür milleti tabirleri ancak doğru bir ifadedir. Böyle olduğu halde millet kavramı nice İslami kavramların tahrif edildiği gibi tahrif edilmiş e, millet kelimesinin Ulus kavim anlamında 19. asırdan sonra özellikle Atatürk Türkiye'sinde 20. asırda kullanılması yaygınlaştırılmıştır. Bu kadar Kur'an kavramlarının cahiliye tarafından içinin boşaltılıp sapık inançlar doğrultusunda doldurulmasına apaçık bir örnektir. Millet din demektir. Dolayısıyla milli de dini demek, milliyet dinle alakalı demektir. Milli, millete ait yani dine ait anlamına gelir. Şimdi bununla birlikte milli duygular, milli takım, milli piyango kelimelerinin ne anlama geldiğini bir düşünüverin. Milli piyango yani dini kumar, dini piyango milli takım yani dini dini takım dini temsil eden takım milli marş milli kimlik milli eğitim milli tarih milli bayram milli egemenlik milli güvenlik milli birlik milli mücadele milli görüş milli gazete milli kültür milli gelir hep dini anlamında bunların kullanılması gerektiğini ve böyle olunca ne kadar ucube bir kavram teşkil ettiğini anlamış olalım. Milliyet dine ait gazetenin bir adı. Dine ait demek. Milliyet. Milli de dine yönelik. Milliyetçilik, milletin, dinin nesi? Onu yüceltmeye dayanan görüş, fikir demek. Ama gel gör ki Bunlar e, dinle alakalı olduğu halde bugün ulusla alakalı kavramlara dönüşmüş ve insanlar e, ulus anlamında milleti yüceltmiş. Kur'an-ı Kerim e, inel hukmu illallah derken Yusuf Suresi 40. ayette hüküm egemenlik sadece Allah'a aittir. Artık e, bir taraftan Allahu Ekber diyenler bir taraftan hakimiyet milletindir sloganları atmış veya o bayraklar altında e, meydanları doldurmuş konuma gelebiliyorlar. E, vatan için ölmeyi şehitlik kabul eden ki o vatan Allah'ın dininin hakim olduğu vatan olmasa bile e, insanlar yine e, hakimiyeti millette ve milletin e, e, din anlamı taşıması gerektiği halde ulus anlamında kutsallık atfeden bir yaklaşıma gelebiliyorlar. Dolayısıyla vatan kavramı gibi millet kavramı da dinden soyutlandığı için Müslüman'ın şiarları olmaktan çıkmış maalesef İslam dışı zihniyetlerin bir şiarı olmuştur. Batıllaşan aydınların ağızlarından düşmeyen sakız ve kalemlerinden habire dökülen mürekkep şeklinde Vatan-millet kavramları bol bol duyulabiliyor, görülebiliyor. Kurulacak yeni sosyal birliğin, milli birlik ve bütünlüğün en önemli unsur olarak vatan fikrinin öne çıkartılması, 18. 19. yüzyıldan sonra kurtarıcı bir kavram gibi yapışılması söz konusu ediliyor. Söz gelimi vatan şairi Namık Kemal vatan kavramıyla ne demek istiyor? Kendisi de bilmez bunu. Hangi tezi savunduğunu. Halkın vatan millet Sakarya edebiyatı diye süslü fakat içi boş sözleri böyle değerlendirmesi aslında boşuna değildir. Evet. Osmanlı'nın gerilemeye başladığı zamanlarla bile mukayese edilirse e, millet kavramının e, insanları nereye getirip götürdüğünü değerlendirebiliriz. 500 küsür sene ayakta kalan Çınar etrafını saran Zehirli bitkiler ve içine atılan Kurtlarla çürümeye başladı Düşman batı gözüyle Osmanlı Artık hasta adam Denildi O Öyle kabul edildi Batı aşılarıyla Çınar'ın gübreleri üzerine yerleştirilen Genç fidanın durumunun Hemen içten ve dıştan Nasıl görüldüğünü Düşünmek yeterli Osmanlı ölümcül yatağındayken Hiç olmazsa adam Kabul ediliyordu iyileşmemesi için ilaçlarına zehirler katılıyordu. Binbir tuzak kurulan hasta adam durumundaydı. Şimdi TC'yi adam yerine koyan ne kadar ülke var yeniden düşünmek gerekiyor. Osmanlı'nın dünkü vilayeti bir vaili ile yönettiği şehri Yunanistan ve söz Suriye'nin bile ciddiye almadığı bir ülke haline gelmiş durumda. İçinde yaşayan vatandaşların da en milliyetçisinin bile onlarca şikayeti var ve bunların içerisinde i, ya sev ya terk et gibi kavramlar bugün pek kullanılmasa da Müslüman'ın Müslümanların i, şey kanlarıyla i, aldıkları ülkelerden dinlerini başka yerlerde yaşamaları için kovulacak noktaya gelmesi. Evet bu bir başka küfrün şiarlarından bahsedeceğim. Vaktimiz elbette uzunca bu konuları gündeme getirmeye yetmiyor ama demokrasi ciddi manada bugün için küfrün simgesidir, şiarıdır. Demokrasi, demos kratos kelimelerinden meydana gelmiş halk yönetimi demektir. Kur'an-ı Kerim halk yönetimini değil, hak yönetimini öne çıkartır yönetmeyi Allah'a ait bir hak olarak e, vurgular, halka ait e, durum Müslümansa hakka teslim olması hakkın kendisi için çizdiği kanun ve ilkelere riayet etmesi şeklindedir. E, demokrasi e, batıdan çıkmış ve insanların yüceltilmesi, halkın kendi kendini yönetmesi e, diye aslında hiçbir yerde tam manasıyla uygulanamayan bir ucube yönetim tarzıdır. Bir yönetim biçimidir ama yönetimleri belirleme biçimi değildir. Kendisi bir düzendir, başka düzenlere kapı değildir. Davul tutanları seçme işidir, topmakları değil. Egemen güçler tarafından kuralları belirlenmiş bir oyundur. Oyun kurallarını belirleme işi değil. Demokrasi kitabına uydurma rejimidir, kitaba uydu uyma rejimi değil. Kitabına uydurma rejimidir, kitaba uyma değil. Demokrasi ile disiplini esas alan rejimler arasındaki fark çok önemli değildir. Totaliter, baskıcı, diktatör rejimlerde kral veya general ben böyle istiyorum der, demokrasi ise sen böyle istiyorsun der.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 Müslümanla kafirin, mücahitle İslam düşmanının, alimle cahilin, aydınla avamın eşit olduğu adaletsiz rejimin adıdır demokrasi. Demokrasi açıdan açısından oy veren insanlar eşit olmasına eşittir ama bazıları daha çok eşittir. Evet 51 pirenin 49 file galip getirilmesi demokrasi açısından gayet doğaldır. Kazanan veya kaybedenin maçtan önce belli olduğu şikeli bir karşılaşma sayılabilir. Hakka rağmen halk idaresi olmasının yanında aslında halka rağmen egemen çevrelerin halkın inancına ters dayatmalar rejimidir. Teorisiyle bir pratiği birbirine bu denli ters bir anlayış, başka bir ideolojide bu kadar bulunmaz. Batiller açısından demokrasi en az zararlı yani ehvenişer olabilir. Onlar hakka yani mutlak doğruya Nasılsa inanmazlar çünkü, İslam diye bir din, devlet ve dünya görüşü olmasaydı, peygamberlerin ve iman edenlerin uğruna her fedakarlıklara katlandıkları ilahi hükümler söz konusu olmasaydı, demokrasi mi başka rejim mi tartışılabilir, hakkın emrettiği hayır olmayınca şerrin en ehdeni tercih edilebilirdi. Ama Müslümanın teslim olduğu Rab ve kitap her şerri yasaklar ve sadece hayrı emreder.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 I, unsurlar açısından İslam'ın bayrağı, İslam'ın marşı gibi değerlendirilen, İslam'ın hakim olmadığı ülkelerin i, marşları, bayrakları, simgeleri Müslümanlar açısından doğru değerlendirilmesi gerekir. Yani i, bir marşın, bir bayrağın veya ona benzeyen bir simgenin eğer İslam'ı temsil etme, Allah'ın hükmünü e, simgelendirme özelliği varsa, onun kutsallığı, onun için e, faziletli kabul edilme, şiar olarak dinin, İslam'ın şiarı kabul edilmesi söz konusudur. Dolayısıyla e, bir şeyin kutsallığı temsil ettiği davaya, dine, inanca e, göre değerlendirilir. Ee, İslam devletinin bir bayrağı nasıl bayrak olursa olsun o bütün Müslümanların kutsallaştırması gereken İslami bir şiarıdır. İslam'ın hakim olmadığı bir zihniyetin bayrağı da buna göre değerlendirilmeli. Ee, Marslar da diğer simgeler de e, bu açıdan e, ele alınmalıdır. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'l nizam Kelamullahi'l-Melik'il-Aziz'il-Allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kureyel-Kur'an. Fes temi uleh ve ansatü uleallekü turhamun.